Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 8 Mayıs 2009 Cuma. Hı? Bir dakika pardon ya. 15. Harasafa. Eee. Da da pardon. Bu bir, bir önceki haftanın şeyi. Elimdeki tarih. Bir geçen Cuma'nın. Tamam Kaç? 15. 15 Mayıs 2009 Cuma. Tamam inşallah. Üç esas derslerimizin üçüncü dersi. Tevfik Allah'tan. Önce müellifin kitapta yani müellifin kitabında kaldığımız yere geçeceğiz. Oradan önce e, şöyle bir şey vardı ya geçen hafta müellif demişti Elhamdülillahi rahimeke Allah belki Allah sana merhamet eylesin ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin her müslüman erkeğin ve kadının şu vaciptir. Nedir o taallumu hazihi selasi mesaili bu üç meseleyi öğrenmek ve amelu bihinne bununla amel etmek. Birincisi el ula demişti. Birincisi En Allaha halakana Allah bizi yarattı ve razakana ve bize rızık verdi velam metrukna hemelen ve bizi hemen bırakmadı bel ersale ileyna rasulen bilke bize resul yolladı fe men ataahu dakhala'l kim onu itaat ederse cennete girer ve asa asahu dakhala'n kim onu isyan ederse ateşe gider. ve delili kavluhu taala bunun delili Inne ersalna ileykum rasulen şahiden, biz şahidan aleykum biz sizin üzerinize Şahil olan bir Resul gönderdik. Keme asalna ila Firavun'a Resul'e. Firavun'a gönderdiğimiz gibi. Firavun'a gönderdiğimiz gibi Resul gönderdik. Nasıl yani Firavun'a Resul gönderdiysek size de Resul gönderdik. Fe, fe asa rasule. Firavun Resul'e. Firavun Resul'e ne yaptı? İsyan etti. Fe ahadınahu ahlen ve biyle. Biz de onu şiddetli bir şekilde yakaldık. Bu ne? Bu birincisi üç vacip olan şeylerden birincisi, bunların hepsini anlattık geçen derste. İkincisi, ikinci vacip olan öğrenilmesi ve amel edilmesi, ikinci vacip olan etfeniyetu şu şudur ikincisi. En Allah'e la ya Allah, razı olmaz. Neyden? En yushrakame ahu, kendisiyle beraber şirk koşulmasını, kendisine şirk koşulmasını. Ahadun herhangi birisi. fi ibadeti ibadetinde, Allah ibadette. La melekün mukarrab ne yaklaştırılmış bir melek. Ve la nebiyyün mursal ne de gönderilmiş bir nebi. Ve delilü kavlihu teala bunun delili de Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Ve ennel mesajı delillah. Mescidler Allah'ındır. Fela Allah Allah'ı ahadan. Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. Bunların hepsini anlattık. Şimdi inşallah bu hafta üçüncü kısım. Yani bu üç vacip olandan üçüncüsü. Ne işleyeceğiz inşallah. Çünkü geçen hafta şey geçen derste bitirememiştik. İnşallah bitiririz bu sefer. Bismillah. Muhammed İbni Abdülvahhab rahimahullahu teala. Şöyle devam ediyor kitabına. El-Salithetu <gülüyor> üçüncüsü. Üçüncü vacip olan şey. Öğrenilmesi ve bununla amel edilmesi gereken vacip olan üçüncü unsur. Enne men ata'an rasule ve vahhadallahı. Kim resule itaat eder ve Allah'ı birlerse, tevhidlerse. La ya lehu, ona caiz değildir. Muvalatun men haaddallahi, muvalatun men ve resuluhu. La yucuzu lehu, ona caiz değildir ne? Muvalatun men haaddallahi ve resuluhu. <gülüyor> Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşanlara. Hah? muhalefet beslemesi, dostluk yapması, sevgi beslemesi caiz değildir. Walau kana akraba qareeben, isterse bu kişi yani bu Allah'ın ve Resul'ün sınırlarını aşan bu kişi isterse en yakın olsun. Ve delili kavluhu taala. Bunun delili Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Mücadele suresi 22. ayet. La tecidu kavmen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Yuadu ne men ve Rasulehu. La tejedu bulamazsın. Kavım bir kavim, şöyle bir kavim. Yani böyle bir kavim olmaz. Yuminune ne bİllahi ve yu'mil Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra yuadu ne sevgi besliyorlar. Men hadda ve Rasulehu. Allah'ın ve Rasulünün sınırlarını aşanlara sevgi besleyen, sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz. Yani o zaman Türkçe'sini toparlak, toparlayacak ol, ol, olursak, e, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a ve ahiret gününe iman eden e, bir kavmin Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlara he, sevgi beslediklerini, sevgi gösterdiklerini göremezsin. Vela <gülüyor> ukanu, ister bunlar olsa bile ney, ister bu Allah'ın veresinin sınırlanmış aşa aşanlar ister babalar olsun. Ev abneuhum veya vallar ve, ve, ve, olsun. Ev ikhwanuhum veya kardeşler olsun. Ev aşiretuhum veya aşiretli akrabalar olsun. Ula ike kete befi kulubihimul iman. İşte Allah onların kalplerine ula <gülüyor> ike işte onlar kete be yazmıştır fi kulubihim ilman fi kulubihimul iman Allah onların kalplerine ne yapmıştır imanı yazmıştır bu ayet de hum bi ruhum min onlara ruh ile desteklemiştir yudkhiluhum cennetin onları cennetlere sokar tecrimen tahtihel enharu fiha altlarında ırmaklar akan cennetlere sokar halidin fiha onda ebedi dirler radiyallahu anhuma radiyuan Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ulaike Hizbullah. İşte onlar Allah'ın hizbidir. Ela inne Hizballahihumul Muflihun. Allah'ın hizbi felaha bulmuş erenler değiller midir? Evet. Şimdi inşallah e, bu tercüme ettiğimiz yere kadar yani üçüncü kısmı inşallah e, şerh edelim. Şimdi e, Muhammed bin Abdullah'a bak e, dikkat edecek olursak diyor ki 3. kısmı şu. Men ata'ar men ata'ar rasule ve vahhadallah. Kim Allah'a itaat şey resule itaat eder ve Allah'ı bilirse. Dikkat edecek olursak bu cümlede iki rükünü topluyor. Birincisi resule itaat, ikincisi Allah'a ne? E, Allah'ı bilmek. Yani la ilahe illallah tabirceceksi. Muhammed er-Rasulullah. Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed de onun resulüdür. İki rükün. Hı? İki ayrı rükün. Bunlar bunları bu cümlede ne yaptı? Topladı. Ve dikkat edecek olursak men ata'ar rasule ve vahhadallah. Kim resule itaat eder ve Allah'ı birlerse. Bunu ayırmadı. Çünkü şunu uyandırmak istiyor bize müellif. Allah'ı birlemek umumdur. Yani bir sürü noktada olabilir ki biz bunu diyoruz ki rububiyette, uluhiyette ve isim sıfatla bilmek. Peki, rububiyet fıtri, geçtik onu. Kaldı geriye uluhiyet ve isim sıfat. Tamam? Uluhiyet ve isim sıfatı biz nereden bileceğiz? Mesela uluhiyet, mesela isim sıfatın bazı isimler sıfatları vardır ki Allah'ın hiç Kur'an'da ve sünnette olması da insanın anlar Allah'ın sıfat olduğuna dair. Mesela Allah'ın var olması gibi. Bu da Allah'ın sıfatı. Değil mi? Veya Allah'ın ilminin olması, hiç Kur'an'dan, sünnetten nas gelmesi, değil mi? Biz yine Allah'ın ilim sıfatı olduğunu anlarız fıtrattan dolayı. Tamam. Ama rububiyet başlı başına ne fıtri bir olay. Uluhiyet ve rububiyet ise şey, eee e, ve isim sıfat ise isim sıfatların bir kısmı yine nedir? Fıtriyidir. Yani hiç nasıl olmasa da biz biliriz. Ama uluhiyet ve rububiyet e, isim sıfat daha çok ne ağırlıklı? Nasıl ağırlıklı? Nasıl olması lazım? Tamam? Kur'an'dan ve sünnetten nasıl olacağız? Neler ibadet? Heh, neler değil? Ondan sonra nelerin ibadet olduğu, sabit olduktan sonra bu ibadetin Allah'tan gayrısına yapılması şirk. Bu uluhiyet kısmı. Veya neler isim sıfat. Mesela isim sıfattan fıtri olan ve fıtri olmayan örnek verelim. Mesela Allah Azze ve Celle'nin e, bizi, e, bizi görüyor olması. Biz Allah'a inandık şimdi e, Rubbiyet Tevhidinde fıtri olarak. Sonra hiç nas gelmese bile biz inandıktan sonra buna fıtri olarak hiç nas gelmese bile Allah'ın bizi gördüğünü biz fıtraten bunu anlarız. Allah'ın bize bildiğini, fıtraten bunu anlarız. Özellikle bir nas gelmesine gerek yok. Ama nas gelmiş, tehküt üstüne tehküt olmuş. Elhamdülillah, ayrı bir ben. Ama bazı sıfatları vardır ki, nas gelmeden kesinlikle anlayamazsın, fıtri değildir. Mesela Allah'ın gecenin son üçte birinde, dünya semasına inmesi. Nas gelmezse biz nereden bilecektik, tamam mı? Ama, burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Rububiyet dışında, uluhiyet ve isim sıfat kısmı daha çok nedir? Ee, nas ağırlıklıdır, tamam mı? Şimdi durum böyle olunca işte Elif sanki ona dikkat ettiriyor. Diyor ki enne men ata'ar rasul. Kim rasul'a e itaat eder ve Allah'ı billerse. Bak resul'e itaati öne almış aslında. Bunun sebebi şundan dolayı. Şimdi ve, e, enne men vahhadallah ve ata'ar rasul'e dememişti Dikkat edecek olursa. Kim Allah'a billerse ve rasul'e itaat ederse dememiş. Bilakis burada rasul'u itaati öne almış sebebinden dolayı. Şu, o da sebebi demin bildirdik. Şimdi Allah'ı tevhid etmek neyinde? Geçen derslerde de ispatladık isim sıfat, şey, e, rububiyet, uluhiyet isim sıfat. Şimdi rububiyette fıtri dedik. İsim sıfatta ve uluhiyette nas ağırlıklı olduğu için ve bu nas da kim, kimin vesilesiyle bize beyan ediliyor? Evet. Nebi Sasele'nin vesilesiyle. Yani Allah Azze ve Celle ona vahy ediyor, o da bize beyan ediyor bunu. Durum böyle olunca Resulü öne almış ki biz Resul'e bakalım, Resul bize Allah'ı tevhidi nasıl anlatmış? Nasıl Allah'a birlememizi nasıl anlatmış bilelim ki ondan sonra Allah'a onunla ne yapalım? Birleyelim. O yüzden lafız olarak öne almış. Anlatabiliyor muyum? Lafız olarak öne almış. Evet. Ama e, burada Allah'ı da öne alsaydı müellif lafzen yani kim Allah'a birler ve Resul'e itaat yine sahip. Herhangi bir sorun yok. Çünkü buradaki vav, aradaki vav mutlakul ceme'e cem e delalet eder. Tertibe illa delalet edecek diye bir kaydı Yok. Mesela diyorsun ki Ca Ahmet ve Ali. Ahmet ve Ali geldi bu eve. Şimdi bu lafızda lafız olarak Ahmet kelimesi mi önce geldi Ali mi? Bak Ahmet ve Ali. Ahmet. Ahmet ve Ali geldi. Ahmet kelimesi. Ama bu demek mi? Şimdi lafızda ben Ahmet önce zikrettiğim için zikrettim diye. Bu Türkçe olarak bile baksak Ahmet önce eve girdiğine delalet eder mi? Etmez. Diyorum ki Ahmet ve Ali girdi. İkisi girdi ama kim kimden önce belli değil. Burada da öyle. Kim Allah'a itaat eder? Şeyi resul'e itaat eder ve Allah'a birlerse. Tertip yok aslında tam olarak, tamam mı? O yüzden lafızlarda hiçbir sorun yok, tamam mı? Evet. Şimdi o zaman diyoruz ki burada ne? Burada e, iki önemli unsuru almış mı Elif Rahimeyullah dikkat çektirmek için. Sonra diyor ki en men ata'ar rasul ve ahadallahi kim resul'e itaat eder ve Allah'a bilirlerse. Tamam? Şimdi burada Allah'a bilirlerse yani, vahede yani tevhidlerse. Burada önemli. O yüzden hemen e, şuna girmemiz lazım. Tevhidin tanımı. Şimdi bu çok önemli. Tevhid kelimesi vahhade yuvahidu nun mastarıdır. vahhade yuvahidu tevhiden veya vahhade yuvahidu tevhidun vahhade birledi. Yuvahidu birliyor. Tevhid, birlemek. O zaman tevhid neymiş lügat manası? Birlemek. Tekrarlıyorum. Vahhade yuvahhidu tevhiden. Fa'ale yufa'ilu tef'ilen. Katrele yukattilu tektilen. Ferraha tefrihan. Tamam. Bunlar gibi. Bu kalıptandır yani. O zaman diyoruz ki tevhid, tevhid vahhade kelimesinin yani geçmiş zamanı ifade eden vahhade kelimesi, birledi kelimesinin nedir? Mastarı, yani birlemek. Vahade. Mesela bu lügat manası, tamam? Mesela bunu hemen örnek verelim. Vahade birledi. Diyorsun ki, Lam <gülüyor> yedül fi hadihi lufa illa Aliyun. Bu odaya sadece Ali girdi. O zaman, şimdi burada bir fiil var. Ne? Odaya girme fiili. Bu girme fiilini kime haskıldın? Ali'ye. O zaman Ali burada tevhidledik. Bu manada ali tevhid etmek caiz. Odaya girme noktasında. Tevhid etmek ne? Caiz. Diyorsun ki eee lem usalli lil salaten fi'l-mescidi illa as-salate'l-magribe. Mesela. Bugün mescitte sadece yani cemaati mescitte sadece Akşam namazını kıldım. Tamam Şimdi burada bir fiil var ney? Kılma. Bir de namaz olayı var ney? Hangi namaz? Akşam namazı. Şimdi ve bu akşam namazı, bu namazların mescitte kılınıp kılınmama olayı. Şimdi bunları cem ettiğimiz zaman ben akşam namazını sadece mescitte kıldım dedim. O zaman mescitte kılma olayını kime has kıldım? Akşam namazını. O zaman akşam namazının mescitte kılınması noktasında akşam namazını ne yaptım? Tevhidledim, birledim. Bunun gibi. Tamam O zaman... Vahhede kelimesi, yani tevhid kelimesi birlemek. Peki bizi ilgilendiren dini manası, ıslahı manası ne? İfradullahi azza ve Celle bimâ yahtassu bihi Allah Azze ve Celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemek. Allah azza ve Celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemek. Tamam mı? Şimdi madem ki tevhid Allah bizden istenen tevhid Allah'ı kendisinin has olduğu şeylerde Allah'a birlemek. O zaman bu tabiri caizse ne? Mücmel. Yani tamam Allah'a has olan şeylerde birlemek ama nedir bu has olan şeyler? He, i̇şte buradan tevhidin üç kısmını zik ediyoruz ve olayı bitiriyoruz. Olayı bitiriyoruz. Diyoruz ki Allah'a has olan şey üç kısımdır. Rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. O zaman deminki cümlenin yani Allah'ı Has olan şeylerde billemenin açılımı Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim sıfatlarında bilmek. Tamam. Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim sıfatlarında bilmek. Ama tabiri caizse yine mücmel kaldı. Peki nedir bu rububiyet? Nedir bu uluhiyet? Nedir bu isim sıfat? O zaman geleceğiz bunun ne? Tarifine. Rububiyet tevhidi İfradullahi Azze ve Celle bi ifa, fi veya bi ifalihi. Allah Azze ve Celle fiillerinde ne yapmak? Birlemek. Rububiyet tevhidi budur. Allah Azze ve Celle fiillerinde birlemek. Yani öldüren, yaratan, rızık veren, işleri çevirip, çevirip düzenleyen, her şeyin sahibi, maliki, güç yetilerini, kudret sahibi. Bunlar nedir? Hepsi rububiyet. Allah'ın fiilleri. İşte burada Allah'ı ne yapmak? birlemek. Sen desen ki Allah yaratar, yaratır. Bu tevhid midir? Tevhid değil. Çünkü Allah yaratır dedin diğerlerini nefrettin mi? etmedin. Nefret o zaman ne diyeceksin? Allah'tan başka hiç kimse yaratmaz. Dedin ki Allah şifa verir. Bu tevhid mi? Tevhid değil. Çünkü dersin ki Allah şifa verir. Sonra devamında dersin ki ben de şifa veririm. Bak tevhid olmadı. O zaman Allah şifa ver, verir demek tevhid değil. Allah'tan başka şifa kimse veremez. Tevhid budur. Aynı La ilahe illallah gibi. İlah yoktur desen kafir olursun. Neden çünkü Allah var ilah olarak Desen ki e, ilah yok bak bir insan dese ki ilah yoktur Kafir olur Neden e, Çünkü ilah var kim o Allah Değil mi bir insan dese ki Allah'tan başka ilah yok Ve bununla da hakikaten e, Bazı insanların Yanlış anlayışımı var ki biz onları Bahsettik bu da caiz değil Neden çünkü Allah'tan başka ilah çok Allah onların taptıklarına da ne ismini verdi? İlah. i̇lah. O zaman Allah'tan başka ilah yok da demek ca, ca, yoktur demek de caiz değil. Evet. İlah vardır demek de mutlak olarak caiz, caiz değil. O zaman burada tavsil var. Evet. Eğer senin ilahtan kastın ne? Hak ilahsa o zaman tamam. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Evet. Çünkü diğerleri de ilahtır. Allah onların taptıklarına ilah ismi vermiştir. Tamam. Ama yine Allah onların taptıklarına Batıldır demiştir. O zaman batılın zıttı hak. O zaman Allah'tan başka hak ilah yok. Allah'tan başka hak ilah yok. O zaman soru. ilah var mı? Tavsiye gideceğiz. Eğer ilahtan kastın batı ilahsa, batı ilahlar çok. Çünkü bir insan birisine tapıyorsa o kişiyi ne yapmıştır? İlah edilmiştir. Ve o razıysa o da kendisine ne konuma koymuştur? İlah konumuna koymuştur. Bu bir. İkincisi, eee eğer ilahtan kasıt, hak ilahsa, işte o manada Allah'tan başka ilah yok. O yüzden la ilahe illallah'ın açılımı nedir? La ma abude hakkın illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet eden, e, şey, ibadet edilen yoktur. Tamam mı? Şimdi o zaman diyoruz ki, rububiyet tevhidi Allah'ı kendi fiillerinde bilemek. Yani Allah'a hangi fiili düşünürsek düşün, düşünelim Allah'ın kendi fiili olarak. Bu fiili Allah'a has kılmak, o fiilde Allah'a ne yapmak? bilinlemek. Tevhidin ikinci kısmı, tevhidül Ulûhiye, Yani, veya diğer bir tabirle, tevhidül ubudiyye. Tevhidül Ulûhiye, Tevhidül ilahiyye. Tevhidül ubudiyye. Tevhidül ibadet. Hepsi caiz. Hepsi aynı mana. Tamam. Hepsinin as bir manası var, o da ibadet zaten. Tevhidül Ulûhiye, Tevhidül ilahiyye. Tevhidül ubudiyye. Tevhidül ibadet. Başka isimleri de var. Bunların hepsi nedir? Ondan sonra göre tevhidül etalebu et vel kas, bunların hepsi nedir? Aynı şey, tamam? Bunlar ne tevhidül e, e, uluhiyet tevhidi. Uluhiye tevhidü ney? İfradullah azze ve celle bil ibadet, tarifi bu. Allah azze ve celle ibadette birlemek. Yani sadece Allah için namaz kılmak. Allah'a namaz kılmak. Sadece Allah için oruç tutmak. Allah'a oruç tutmak. Bütün ibadet sadece Allah azze ve celle'den yardım istemek. Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet korkusu yapmak. Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet sevgisi yapmak vesaire. Tamam Heh. Bunlar da nedir? Uluhiyye tevhidi. Yani tevhidin ikinci kısmı. Üçüncü kısmı. Bu da tevhidül esmai ve sıfat. İsim sıfat tevhidi. Bu da ifradullahe azze ve cel. Bima semme ve vasafa bihi fi kitabihi ev ala lisan rasulihi min gayri tehrifin ve min gayri tahtilin ve la temsil ve min gayri tekiifin ve la tehrif gibi lafızlar. Tamam Allah Azze kendisini gerek kitabında, gerekse de Resulünün diliyle isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde isimlendirmek, şey, vasıflandırdığı ve isimlendirdiği şeylerde Allah'a birlemek ve tahtile, tekiife, Tahrife ve tatil tekiif temsil tatil tekiif temsil ve tahrife gitmek sizin iman etmek. Bu tatil tekiif temsil vesaire bunlar ne bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık akidül wasile şehinde vesaire tamam mı? Yani Allah Azze ve Celle biler bilmekte hastır Allah Azze ve Celle kendi bilmesinde. Biz de biliriz ama Allah'ın kendi ilminde Allah hastır. Allah görendir. Görmesi kendisine has. Bizim görmemiz gibi değil. Biliyoruz Allah'ı tamam mı? Bütün böyle isimlerinde ve sıfatlarında. Allah'ı bilmek. Bu da üçüncü kısmı. Tamam mı? Bunu, peki neden bu tevhidin taksimatına girmek zorunda kaldık? Çünkü Muhammed İbn burada dedi ki Enne men atâ'r-rasûl, kim rasûle itaat ederse ve Allah'a ve Allah'ı billerse. İşte o birlerse kelimesi geçtiği için kitapta onu anlattık inşallah. E Allah kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah e, Allah'ın Resulü'ne itaat ederse ve Allah'a birlerse ne olmuş? La ya lehu muwalatun men haddallah. Allah ve Resul'ün haddini aşanlara muvâlât, sevgi beslemesi, muvâlât veli edilmesi, dost etmesi caiz değildir. Şimdi burada <gülüyor> hem Ayetin, birazdan gelecek ayetin münasebetiyle birlikte hem de Muhammed Abdul Abdülvahhab'ın kullandığı hat kelimesiyle alakalı olarak dinler arası diyalog olayına kısaca bir değineceğiz mecburen burada. Ve burada bazı insanların iki şeyi birbirinden ayırt edemediklerini göreceğiz. Yani... Bugün mesela farklı cemaatler var, tamam mı? Böyle açık ve net naslar olmasına rağmen bu ayetleri ya tevil ediyorlar, kendi heva ve heveslerine göre ya da yanlış anlıyorlar, tamam mı? O yüzden biz burada değineceğiz kısaca. Sadece bu ayeti ele alacağız ama Muhammed bin Abdülvahhab'ın verdiği ayet. Şimdi, öncelikle dikkat edelim lafızlara. Kim Allah'a, kim Resul'e itaat ederse ve Allah'ı billerse, la yacuzu caiz değildir, lehu o kişiye ney? Mualatu men had Allah, Allah'ın ve Rasulü, Allah'ın ve Rasulüne had edenlere. Had. Tamam? Onu açacağız. Ve laukana akraba karibin. İster bu en yakın olsun. Tamam? Sonra ayet getiriyor ki ayeti demin okuduk. Şöyle diyor Allah Azze ve Celle: "Lâ tajdu kuvmen yu'minuna billahi wal-yu'mi Şöyle bir kavim bulamazsınız. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra yu'aydu ne? Sevgi besiyorlar men Allah, Allah'a had edenlere ve resulü ve rasule had edenlere biz buna ne yaptık sınırlarını aşanlar diye tercüme ettik. Ancak bu bu lafız e, kilit kelime olduğu için ayetin mefhumunu anlamada, kilit kelimelerden bir tanesi olduğu için ve e, ayetin fıkhını anlamak için ve Muhammed bin Abdul Vahhab'ın had kelimesinden kastını anlamak için içini açmamız gereken tamam mı? içini açmamız gereken ıslahlardan bir tanesidir. Bu had kelimesi. Bunu anladığımız zaman inşallah olayı çözeceğiz. Şimdi had kelimesi. Elhaddu. Elhaddu. Tamam mı? Şimdi had kelimesi. Had kelimesi. Evet. Tahtaya yazdım. Şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki, "La tecaddü kavmen." Şöyle bir kavim olmaz. Bulamazsın. Bunlar ne yapıyorlar? "Yu'minuna billahi Allah ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra da ne yapıyorlar? ne? sevgi besiyorlar men haddallahi ve rasulih." Allah'a ve رسول'üne had, had yapanları. Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşanlar dedik. Şimdi burada dikkat edecek olursak el-had kelimesi. Allah bize bu Kur'an'ı ne olarak indirmiş? Arapça. Anlayalım diye. Ve bizi Arap dili edebiyetiyle hitap ediyor ve bazı kelimeler kullanıyor bize, lafızlar kullanıyor. Tamam. Bu lafızların delalet ettiği ne var? Manalar var. Bu lafızların delalet ettiği manalar var. Ve bu delale, lafızların delalet ettiği manalara biz ne de, neyiz? Mukatabız. Aksi halde içi boş kelimelerle mukatab oluruz. Ne anlayabiliriz, ne akıl edebiliriz. Tamam mı? Şimdi... Burada hat kelimesi dikkat edecek olursa elha u elha u ve dalu Ha ve dal harfi tamam Şimdi hat kelimesi ne demek önce İbnü Faris'in dediği gibi elha u ve dalu aslan hat ve dal kelimesi yani bu hat kelimesi toplam İki asla ifade, iki asla delalet eder. iki aslı ifade eder. Birincisi el-men'u. Birincisi men etmek. Hemen yazalım. Birincisi men. Men etmek yani yasaklamak, engel olmak. Tamam mı? İkincisi, el thâni şey Bir şeyin bir kısmı tarafı. Şeyin bir şeyin tarafı. Tamam? Bir şeyin tarafı. O zaman hat kelimesi ne? Men, meni hem men etmek, hem de ne? İkinci kısmı bir şeyin hı? Bir şeyin tarafı. He. Hat kelimesi iki asıl olarak böyle. Ama toplam bir de genel olarak baktığımızda olaya el hacuzu beyne şey'eyn. Şimdi bu ha ile dal kelimesinin Ha ile dal kelimesinin bir araya gelerek ifade ettiği mana ne? Birincisi menetmek, ikincisi bir şeyin tarafı. Ancak bunlara toplu mana verildiği zaman Arap dili edebiyatında şu manaya gelir hat. Haddın bir manası vardır. O da şu. Tek manasını kastetmiyorum. Manalarından birisi şudur. El hacizü beyne şey'in. İki şey arasında ne? İki şey arasında örtü. İki şey arasında sınır. İki şey arasında engel. İki şey arasında sütre. Ne dersek diyelim. Tamam Şimdi. Hat kelimesini kullanıyor muyuz Türk Türkçe'de? Kullanıyoruz. Ama neyini kullanıyoruz onun? Türkçeleştirilmiş haline ne diyoruz onun? Hudut. Hudut. Hemen yazalım hudut. Hudut ne? Biz sınır. Peki biz ee, işte mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları. Tamam mı? Buna ne yapmışlar? Her ülkeyle arasında ne çizmişler? Hudutlar. Değil mi? Evet. Sınırlar çizmişler. Neden buna hudut ismini vermişler? Çünkü o son nokta var ya Türkiye topraklarının son noktası. O araya koydukları hudut ne? Hemen had kelimesinin manalarına in. Bir kere arada el-haczu beyne şey dedik. İki şey arasında nedir? Engel. Hı, bu bir. İkincisi manalarından biri ne? Men etmek. Men etmek. Peki o hudutlar niçin konulmuş? Karşı tarafın oraya izinsiz geçmesini men etmek için. Tamam Şimdi daha yanadı değil mi? Evet. Peki manalarından bir tanesi de neydi? Bir şeyin bir tarafı. Evet, evet. Şimdi burada bir karat parçası var. Hududun bir, arkası bir taraf. Senin tarafın başka bir taraf. Böyle iki. Ha, görüyorsun bak. Bütün manaları nasıl? Kendisinde cem etti orijinal olarak. Tamam. Şimdi o zaman topluyoruz. Diyoruz ki. Hat kelimesi mene. Yasak etmek. İki. Eee... Ee, Birincisi yasak etmek. Direkt i̇ki, adım, adım. tarafı şey. Bir şeyin tarafı. Üç, iki şey arasında haciz, engel. Şimdi, had kelimesi bu demek. Haddini aşma, Heh, haddini aşma diyoruz zaten. Türkçe'de konuyoruz. Yani sınırını aşma. Şimdi, buna biz ne dedik? Hudut kelimesi zaten oradan gelme Türkçe. Hudut, ke hudut, hudut mefhumuna bak. Yani, hududa bak. Dedi ki bir ülkede bir, bir ülkenin sınırlarını çiziyorsun ve ona hudut ismini veriyorsun. Tamam oraya hudut. Ve buraya baktığın zaman bu manaların hepsine cemet, hepsi bu hududun içinde var. Evet. Normal yaşantımızdan örnek veriyoruz. O yüzden hududu örnek veriyoruz, değil mi? Evet. Türkçe'ye de gelmiş. Hudut niçin konulmuştur? Karşı tarafın girmesini bir, men etmek için. İki, iki taraf arasında evet. ne olmak için? Engel olmak için. Evet. Üç, ee, ee, şey ee, var. tabi, var. E, aynen. Bir bir, şeyin bir kısmı, bir olması için. Üç, bir şeyin bir tarafı olması <gülüyor> için. Yani bu ne demek? Bu taraf bizim, o taraf o sizin gibi. Yani. Tamam mı? Bunun gibi. Şimdi bir e, malumat daha vereceğim kelime manasından sonra bizi ilgilendiren noktaya geleceğiz. Bir, ke, bir man daha vereceğim. Burası çok önemli. Eskiden Araplar, çok ilginç, çok acayiptir. Eskiden Araplar, yani Nebi Sallallahu önce dahi. Tamam Arap dil edebiyatı maruf. Cahiliyeden gelen şiirler bile var. Biliyoruz. Kapıcıya ki bizim bu e, Türkiye'de anladığımız kapıcı değil. Hani böyle işte merdiven siliyor falan böyle apartman kapıcısı manasında değil. İşte bu kralların kapıcıları tamam Vesaire. Evet. Eskiden kapıcılara veya zenginlerin işte hizmetkarında bulunan tamam gibilerin kapıcılara ne ismi vermişler? Eskiden kapıcılara Haddad ismini vermişler. Had yani hattan geliyor. Haddad ismini vermişler. Niçin? Çünkü insanları girişten ne yapıyor? Men ediyor, yasaklıyor. İnsanlarla sahibi arasında ne oluyor? Engel, Engel oluyor. İnsanlarla sahibi arasında ne oluyor? Sınır oluyor. Evet. Tamam O yüzden geçmişte de kapıcıya Haddad ismini vermişler. Hat kelimesinden gelen. Çünkü neden? İnsanların girişini men ediyor. Evet. İnsanlarla sahibi arasında yani patronu arasında kralı arasında tamam? Evet. ne oluyor? Engel. Engel Haciz oluyor. Sütre oluyor. Ve ayrıyeten ne yapmış oluyor? Siz bir taraftasınız Biliyor benim patronum evet. başka bir tarafta. Ancak beni geçeceksiniz patrona gideceksiniz. Yani izin vesaire. Tamam? O zaman bunun bütün mefhumunu anladık mı? Evet. Anladık. Bakın şimdi. Bunlar ne diyorlar dinler arası diyalog? Eğer biz Dinen bunlara yaklaşırsak, yaklaşırsak, şimdi öncelikle buna olan olarak bakanlar var, bir de caiz olarak bakanlar var. Şimdi takıya olarak bakanlar, takıya olarak bakanlar. E, işte diyorlar ki biz onlara yaklaşırsak belki kendimize çekeriz. O manada takıya olarak bakıyorlar, tamam mı? Peki onlara soru. Şimdi Allah, takiye için bakmak için bir şeyleri ne yapmak lazım? Yani karşı tarafa takıya yapmak için bir şeyleri gizlemek lazım değil mi? Şimdi bu otomatikmen batıl. Otomatikmen batıl. Neden? Sebebi şu. Otomatikmen batıl olmasının sebebi şu. Sen karşı tarafa Allah'ın ayetleri de okunsun mu diyorsun yoksa Allah'ın ayetleri gizlensin mi diyorsun? Eğer derse ki Allah'ın ayetleri gizlensin bu küfür. Eğer Allah'ın ayetleri okunsun derse Allah'ın ayetleri içinde bu da var. Burada da Allah Azze ve Celle hat kelimesini koymuş. Onlar bir tarafta biz de bir taraftayız. Evet. Bunu yapamazsın takiye olarak. Bu bir kere batın Aksi halde şunu demen lazım. Hiç Kur'an'ı an, Kur piyasaya da sürmeyelim demek lazım. Olur. Bunu kimse diyemez. Hiçbir akıllı adam. Tamam mı? Eğer dersen ki hayır. Bu takiye babında değil. Onlar da işte kardeşlerimiz Allah'a inanıyorlar. Onlar da bizim gibi. Tamam mı? Yani e, onlar da ana babasından öyle bir din görmüş, biz onlara yakınlaşmamız lazım vesaire. Bu manada bakıyorsan Allah yine bunu kesmiş. Şimdi bunu, genel olarak mantığı şu şekilde baktıktan sonra bu ayete dönelim. Şimdi çok önemli, had kelimesini zihinde tutarak ama. Şimdi Allah diyor ki, Ve tabi onlar bunu derlerken, ayete geçmeden, onlar bunu derlerken, kendileriyle de bazı istinbatlar yapmaya çalışıyorlar. İşte Nebi'sasa selam işte Yahudilere iyi davranmıştır, Hristiyanlara iyi davranmıştır, onlarla ticaret yapmıştır, ilişkiyi kesmemiştir vesaire. Tamam Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Mesela örnek verecek olsak ticaret mefhumuyla tamam mı? muvalat mefhumunu birbirine karıştırıyorlar. Yani ticaretle dostluk edinmeyi birbirine karıştırıyorlar. Değil mi? Sen normal bir bir fasığı bile tamam fıskını hiç sevmeden onunla ne yapabiliyorsun yeri geldiğinde alışveriş yapabiliyorsun. Yani senin alışveriş yapman o adamı, o fasık adamın fıskını sevmeden mi delalet eder? Yok. Yani ne bir sosyalemin ya e, Yahudilerle, Hristiyanlarla bazı işbirliği yapması, anlaşmalar olsun. Değil mi? Savaş anlaşmaları olsun. Müşriklerle veya e, kim olursa olsun, ticaret ilişkileri olsun, bunlar sevmesini hiçbir zaman delalet etmez ki biz normal sosyal yaşantımızda bile bunu çok açık ve net görebiliyoruz zaten. Şimdi ayete dönecek olursak, biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle bize bu kitapta, şey bu ayette öyle bir kelimeyle hitap etmiş ki bütün ilişkileri, dini ilişkileri muvalat noktasında kesiyor Allah Azze ve Celle. Bütün dini ilişkileri muvalat noktasında ne yapıyor? Kesiyor Allah'a züzeyle net bir şekilde. Ve öyle bir kelime kullanıyor ki kesinlikle tevhile hiç yer yok. yok. Tefsire hiç yer yok. yok. Ee, onların anladığı manada tefsir. Hiç yer yok. Bilakis net bir şekilde tehkit üstüne tehkittir bu kelime. Şimdi dönelim ayete ve o had kelimesini de anlattık ki onunla beraber anlayalım şimdi. La tecidu Şöyle bir kavim bulamazsın. Allah'a iman ediyorlar. Ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra yuvaddûne sevgi besliyorlar. Kime? Men Allah'a ve Resulü. Allah'a ve had edenlere. Şimdi bunlar Allah'a ve had etmişler. Doğru mu? Allah'a ve had etmişler. O zaman bunlar Allah'la, şimdi biz Allah'ın tarafında mıyız? Resulün tarafında mıyız? Tamam. Biz Allah'ın tarafındaysak, onlar da bu ayette belirttiği üzere Allah'a had etmişlerse ne var aramızda? Bir mene var. İki tarafı şey var. 3 el haczu beyne şey'in var. O zaman 1. men'e var yasaklama. Bizim onlar onlar kendilerini bizden ne yaptılar? Yasakladılar tabiri caizse. Çünkü onlar Allah'a etti. Biz de Allah tarafındayız. Onlar Allah'la kendi aralarına ne yaptı? Engel koydular, men'e koydular bu bir. 2. el haczu beyne şey'in. Allah'la aralarına ne yaptılar? Haciz koydular. Yani ne? Sınır koydular, sütre koydular, ört örtü koydular. Biz Allah'ın tarafındaysak o zaman onlar örtünün öbür tarafında biz Diğer tarafındayız. Tamam Burayı da anladık. El-Hacizu Beyneşşeyin. Üçüncü manası da e, işte meneh dedik. Tarafı şey. Bir şeyin tarafı. Yani onlar bir şey. Bir tarafta biz bir taraftayız. Bu kelime kıyamete kadar muhkem midir? Bir nasıl olduğuna, mensuk olduğuna herhangi bir şey var mı? Yok o zaman kıyamete kadar. Tamam mı? Ta ki onlar Allah'a ve Resulüne haddettiği müddetçe onlar bir şeyin tarafındadır. Dini olarak ki bu ayette zaten dini alakalı. Onlar dini olarak bir bir sınırın tarafındalar ve biz de bir taraftayız. Kıyamete kadar aramızda ne var? Hudut var ve herhangi geçmek için kesinlikle bir pasaport vize yok. Bitmiştir. Pasaport vize olayı yok. Sıfır. Onlar bir tarafta sınırın biz bir tarafındayız. Hicaz kelimesi de ondan dolayı değil mi? Tabi tabi. Tabi o da aynı şey. Yani. Tamam. Evet. Burayı anladık inşallah. Evet. O zaman bu ayet net bir şekilde muhkem. Hem de öyle bir kelimeyle geliyor ki Allah Azze ve Celle tamamıyla el yapıyor. Kesiyor, bitiriyor yani evet. olayı. Tamam mı? Evet. Yani onların söylediği gibi hani aranızda ayet getiriyorlar ya. Dedi, ortak olan kelime. Muhammed Tabii. Resulullah At diyor. Ortak olan kelime. La ila Peki. Ila. Tamam. Ortak olan kelime. Yani, tamam. Diye. Güzel. Evet. Doğru. Kabul edelim. E, o, i̇şte o, gelin size ortak olan kelime. İki gelecek. Bu üç, üç esas da bu ayete de yer veriyor Muhammed bin Abdullah Ama sorunu söyleyelim. Bunlar diyor ki gelin aranızdaki ortak kelime. E tamam. E biz, de, biz de ne diyoruz? Zaten eğer onlar bizim ortak kelimemize gelirlerse o zaman sınır kalkar. Ama onlar ortak kelimeye gelmediği müddetçe ne? Onlar sınırın tarafında. Peki ortak kelime ne? Ayete bak. Ayette ortak kelimeyi ne söylüyor? La ilahe illallah gelecek. Tamam. La ilahe illallah ne? Allah'tan başka ne? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Peki bunlar Allah'tan gayesine ibadet ediyorlar mı? Ediyorlar. Güzel. Allah'tan gayesine ibadet ediyorlar bunlar. Diyelim ki Birisi geldi. Biz her zaman bir kayda söylüyoruz. Sabık nedir her zaman? Sabıktır. Geldi birisi kayda dedi ki öyle bir Hıristiyan düşün ki bu. Ne yapmıyor? Öyle bir Hristiyan düşün ki bu. Allah'a yani İsa Aleyhisselam'a falan ilah demiyor bir şey demiyor. Tamam mı? E yine batıl. Çünkü La İlahe illallahın içinde aslında iltizam olarak, delaletül iltizam olarak Resul'e itaat var. Neden? Neden? Çünkü diyor ki Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. O zaman sadece Allah'a ibadet edeceğiz. Doğru mu? Peki Allah'a ibadeti nereden anlayacağız? Neler ibadet? Allah'a neler ibadet? Onlar tahminimce şey olarak söylüyorlar. Bu. Yani Allah'ı ilah olarak kabul etme. Yani ilah derken Anladım. Yani yaratıcı olarak kabul etme bitti diyorlar. Yok, yani. Zaten doğru. onlar La ilahe İllallah'ın manasına dediler. Allah'tan başka yaratıcı yok. Biz dedik bu batılı. Bu evet, Urububiyet yani. Tevhid. Allah'tan Urubiyet başka yaratıcı yani. yok. La ilahe İllallah'ın maksadı değil aslında. La İlahe İllallah'ın maksadı neyle ispatladık biz bunu? Ya, vası diye de. La İlahe nedir? Allah'tan başka ibadet edilecek yok. Evet. La İlahe illallah kendi başına hani bunlar diyor ya aramızdaki ortak kelimeye gelin ayetiyle istilal ediyorlar diyelim. Anladım. Güzel. Anladım. Aramızdaki is, istidla, ortak kelime ne? Ayetin siyaksi bakına bak hepsi ne? Evet. Cealaha kelimeten bakiyeten de diyor ayette. Onu baki bir kelime kıldı. Kendisinden ön, sonrasına. Nedir o? Enna ne'abuda illa iyyah. Allah'tan başına ila, ibadet etmeyelim. Evet. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bu değil mi? Ayetine, al. O zaman la ilahe illallah çıktı ortaya. Heh. O zaman la ilahe illallah ne? İlah kelimesi bir kere ibadet edilen demek. Kendi başına. O zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. La ilahe illallah manası o zaman Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilmesi, edilen yoktur. Güzel. Peki la ilahe illallah başlı başına Ortak kelimede toplanacaksak bile o zaman biz bunlara deriz ki bir siz Allah'tan başını ibadet edemezsiniz. Eğer Allah'tan başını ibadet ederseniz siz o zaman aramızda kıyamete kadar sınır vardır. Çıksa birisi dese ki ha, o zaman bu Hristiyanlardan bazıları var mesela İsa Allah'ın oğlu demiyor mesela. O zaman bunlara sevgi besleyelim diyecek şimdi. Biz diyeceğiz ki hayır. Bununla biz la ilahe illallah'ta la ilahe illallah'ın hı, la ilahe illallah'ta ortak olamıyoruz biz bunlarla. Neden? Çünkü onlar her ne kadar Allah'tan gayesinde ibadet etmeseler de Allah'a ibadet etmek zorunda değiller mi? İltizam olarak. Evet. Allah'a ibadet etmek zorundalar. Değil mi? Allah'a Çünkü la Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. O zaman sadece Allah'a ibadet etmek zorundasın. Peki Allah'a ibadet iltizam olarak yani e, gerektirdiği olarak biz nasıl anlayacağız ibadetin ne olduğunu? Ne ibadet? Evet. Bir, te, bir tek yol var bize. Ne? Kur'an yolu. O zaman Kur'an uyacaklar. Bir de sunnet yolu. Net olacaklar yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine iltizam olarak ne oluyor? Bunlar batıl. Evet. Tamam? O yüzden bunların ayetle sizler batıl. Ki gelecek zaten o ayetle bu Çünkü son zamanlarda şey var zaten. Bu darbeması olayı var ya. Hı. Hmm. Müslümanlar arasında büyük bir fitne var ya. Yani. Tamam. biliyorsun yani bu anlamasına. İkinci Tabii. O, o, o, o. Evet. Evet Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. La yu'minuna Şöyle bir kavim bulamazsın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Bunlar yu'adduna Allah'a Allah'ın sınırlarını had edenleri aşanlara sevgi besliyorlar ve resulü ve resulüne sınırlarını. Ve law ister bunlar kim olsun? Sübhanallah. Bak kim olursa olsun. Adam Yahudileristan diyor biz anasından babasından bahsediyoruz. Adam hala Yahudileristan diyor. Allah diyor ki ister bunlar babaları olsun. Ev ebna'hum ister oğulları olsun. Ev ihvanuhum umum ister bu kardeşleri olsun. Kim olursa olsun. Ev aşiratuhum ve akrabaları olsun. Ulaike işte bunlar. Ketebe fi kulubihimul iman. Burada çok söylenecek şeyler var aslında. Ama tek tek girsek uzar. Aslında biz işin tavsilini Rabbim nasip ederse bu üç esasdan sonra ba -erba, ül Erba'dan sonra Kitab-ı Tevhidi okuyacağımız zaman Kitab-ı Tevhidi çok genişleteceğiz inşallah. Burada biraz muhtasar gidelim. Bir uluhiyette temel vermek içindir aslında bu üç esas. O yüzden çok tavsile girmiyoruz. Yoksa kalplerine iman yazdı, kitap nedir? şey yazmak nedir vesaire bunlar çok önemli gelecek ama hepsi kitabı tebliğ. Bu eyyedhüm bir ruhumün onları neyle ruhla desteklemiştir yani bu sevgi beslemeyenler var ya Allah bunların kalplerine imanı yazmıştır bu eyyedhüm bir ruhumün bunları ne yapmıştır ruh ile desteklemiştir peki buradaki ruh ney evet. tamam buradaki ruh ney şimdi bazıları diyor ki buradaki ruhtan maksat Kur'an yani Allah onları ne yapmıştır? Kur'an'la desteklemiştir. Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Neden? Çünkü alimler diyor ki, şimdi öncelikle şöyle yapalım daha iyi anlamak için. Şimdi, ayette ruh geçiyor. Tamam mı? Bazı alimler demiştir ki, buradaki ruh Kur'an. Yani Allah onları Kur'an'la desteklemiştir. Bazı bazıları da demiştir ki buradaki ruhtan maksat Cebrail aleyhisselam. Şimdi bu ayet buradaki ruh Cebrail aleyhisselam yoksa Kur'an mı? nebis Aleyhisselam nasıl bulabilir misin? Yok. Nerede hadis? Oradaki ruhtan maksat bu. Yok. Tamam. Peki her ayete nebi i sözünü bulmak şart mı? Mücerret olarak ayetin bizzat kendisine kelimeler olarak. Ha? Yok. Şart değil. Kur'an bazen ne yapar? Dilayar ayetler birbirlerini? açıklar. Bazen lafız umum olur. Umum üzerine bırakabilirsin. Bunlar hepsi tefsirde kaydı. Şimdi onlara girmiyoruz. Ancak buradan iki şey kastedebilir. Çünkü Allah Kur'an'da Cebrail Aleyhisselam'ı da ruhta ruh diyor, Kur'an'a da ruh diyor. Şimdi Allah azze ve celle ayetlerin ayetin bir tanesinde ne diyor? "Ve ohayna ileyke ruhan min emrihna." Biz sana kendi emrimizden ruhu vahyettik. Yani ne? Vahiy onlar ne? Kur'an. Tamam? Şimdi diyor ki inne وَاَوْحَيْنَ اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Biz sana emrimizden ne yaptık? Ruh ettik. Yani Kur'an'ı ettik. O zaman Kur'an'a ne ismini verdi Allah bu ayette? Ruh ismini verdi. Tamam mı? Cebrail aleyhisselam da e, mesela şu A'ra suresinde ruh ismini veriyor. Diyor ki نَزَلَ bir ruhul emin. Yani onu ruhul emin yani Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir diyor. O yüzden Cebrail Aleyhisselam'a da ruh deniyor, Kur'an'a da ruh deniyor. E şimdi burada muhtemel. Ruh da olur. Kur'an'da olur. Şimdi o zaman diyoruz ki şöyle topluyoruz. Diyoruz ki ruh kelimesi Kur'an'da iki şey hakkında itlak edilir. Birincisi Cebrail Aleyhisselam, ikincisi Kur'an. İbn Teymiye çok güzel bir laf söylüyor. Bunları cem ederek İbn mü müthiş açıklıyor. Diyor ki Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Çünkü neden? İnsanın hayatı ancak hani hayat hayatın içinde ruh olacak ya. Evet. insanın hayatı ancak kendisiyle yani Kur'an Kur'anla ancak kendisiyle vuku bulabilir. Yani ebr hayat batıl hayat. Yani öyle ne olacak ki sonu helak olduktan sonra onun hayat mı denir? Anladın evet. mı? Ama ebedi cennet varsa, değil mi? Asıl hayat odur. O yüzden İbn Teymi diyor ki "Summiyal Kur'an ruhen." Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Neden? Çünkü insanın hayatı onunla Asıl hayat Kur'an'la vardır. Tamam. Ve Cebrail de ruh diye isimlendirilmiştir. Çünkü neyle inliyor Cebrail? Evet. Kur'an'la. Yani o ruh olan Kur'an'la. Evet. Tamam. O zaman... O zaman bu ayette ne var? Umum lafız. Yani burada Cebrail veya Kur'an. Sonuçta ne çıkıyor bu? Aynı kapıya çıkıyor. Tamam. Evet. Çünkü Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir. Bahmet. İnsanın hayatı evet. Kur'an'la vuku bulabilir. Cebrail de ruhu iniyor zaten. Evet. Geliyor onu bir Selam'a indiriyor. Değil mi? O zaman diyoruz ki madem durum böyle olunca, o zaman ruh, Kur'an'da, yeri gelmişken anlatacağız. Ruh o zaman Kur'an'da iki manada kullanılır. Başka bu sefer bakış açısıyla. Bir, evet. mahluk. iki mahluk olmayan ruh. Evet. Şimdi, bir mahluk olan ruh, yani yaratılmış olan ruh. İki, yaratılmamış olan ruh. Ezeli olan ruh. Bir başlangıcı olmayan ruh. Tamam Tekrarlıyorum. Kura, ruh kelimesi ikiye ayrılıyor o zaman Kur'an'da böyle ayrıldıktan sonra. Bir, mahluk olan ruh. İki, mahluk olmayan ruh. Yani bir, yaratılmış ruh. İki, yaratılmamış ezeli olan ruh. Yaratılmış ruh ne? Cebrail aleyhisselam. Çünkü Allah ona Kur'an'ı ne verdi? Allah ona e, ne ismi verdi? Ruh ismi verdi. Cebrail aleyhisselam da. Mahluk, yaratılmış. Çünkü Allah'tan başka her şey nedir? Yaratılmış. İki yaratılmamış olan ruh. O da nedir? Kur'an. Kur'an'da Allah'ın kelamı, sıfatı. Allah'ın sıfatları da nedir? Yaratılmış değildir. Çünkü Allah'ın kendisi. Yani Allah'ın sıfatı. Tamam. O zaman ruh iki şekilde kullanılır Kur'an'da. Mahluk olan ruh. Tekrarlıyorum. Mahluk olmayan ruh. Mahluk olan ruha örnek neydi? Ne verdik? Cebrail, Cebrail Aleyhisselam. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'a Allah ruh diyor ve Cebrail Aleyhisselam yaratılmıştır. İki mahluk olmayan ruh. Neden? Çünkü Allah ne ruh diyor başka? Kur'an'a. Kur'an'da nedir? Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatları da nedir? Mahluk değildir. Mesela Allah'ın eli mahluk mu? Yaratılmış mı? Haşa. Allah'ın ilmi mahluk mu? Yaratılmış mı? Haşa. A yine Allah'ın kelamı yaratılmış evet. mı? Haşa. Tamam. Kur'an'dan kastımız bu yapraklar cildin kendisinden bahsetmiyoruz. Kelamı. Tamam. Bizzat kelamı. Burası yanlış anlaşılmasın. Tamam. Burayı da anladıktan sonra Peki burada hizm. Allah'ın hizbine hizbi ne diyor? Kurtuluşa ermiş ol. Hizm nedir? Feriqül Ladinat'a Allah azze ve jel Allah ve Rasulüne itaat edenlerdir. Bunlar hizmetler, tamam? Mı? Grup, yani topluluk. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Şimdi o zaman üç şeyi tamamlamış oluyoruz. Geçen dersle bu dersi birleştirdiğimiz zaman her Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının bilmesi gereken, öğrenmesi gereken ve onunla amel etmesi gereken üç şeyi tamamladık. Şimdi Musannif Rahimahullah kaldığı yerden devam ediyor. Kaç dakika oldu bu arada? Tamam. Diyor ki İ'lem, bil ki Erşedek Allah Allahu Allah litaatihi. Allah seni taatinde irşad eylesin. Tamam. Sana itaatin, yani kendisine itaat etmen için irşad eylesin. Çünkü Allah irşad eylemediği zaman, irşat burada hidayettir gelecek. İrşat etmediği zaman kimse ibadet edemez. ibadete. Yani ibadet etmemiz de Allah'ın tevfiki iledir. Allah'a hamdolsun. İ'lem <İy reinforce> bil ki Allahu itaati. Allah seni itaatine irşad eylesin. Ennel hanifiyete millete İbrahim <Benich> Hanif olan İbrahim milleti tamam? Milleti İbrahim İbrahim milleti Hanif üzere olan İbrahim milleti Şudur. Hanif dini şudur yani. En Allah, Allah'a ibadet etmendir. Wahdehu Tek olarak. Muhlisen, Ona haskılarak. Lehuddin. Dini. Tamam. O zaman İbrahim'in Hanif dini neymiş? Dini Allah'a haskılarak sadece ona ibadet etmendir. Ve bizalike işte bununla. Emerallahu cemii en nas. İşte bununla Allah ne yapmıştır? Bütün insanlara bununla emretmiştir. Ve khalakahum lehe ve bunun için yaratmıştır. Delil. Sübhanallah görüyor musun Muhammed İbn Abi? Bir şey söylüyor delil. Bir şey söylüyor delil. Ve öyle bir delil getiriyor ki yani Sübhanallah getirdiği deliller en böyle açık ve net böyle ispata e, dair en açık ve net delilleri seçmeyi özen, seçmeye özen gösteriyor rahimallah. Bu da böyle telifteki gücüne delalet eder Muhammed İbn Abi. Evet. Ve biz de Allah tüm insanlara Allah işte bununla bütün insanlara bununla ne yaptı? Emretti ve khalakahum leha. Ve bunun için yarattı. Keme kâle Allah Teala buyurduğu gibi. Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa Ben ancak insanlara ve cinlere ancak ne? Bana ibadet etsinler diye yarattım. Sonra mana ya'budun Muhammed bin Abdullah diyor ki buradaki ya'budun ibadet etsinler manası yuahhidun birleşsinler demektir. Tamam Bunları açacağız şimdi. Şimdi Muhammed bin i Abdülahav'ın e, cümlesinin başına dönüyoruz. İ'lem erşedek Allah. Bil ki Allah seni irşad eylesin. Şimdi bu bil ki milki falan bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık. İ'lem bil ki erşedek Allah'u litaatihi. Allah seni itaatinde irşad eylesin. Şimdi burada irşad. Şimdi burada irşad kelimesi. Şimdi irşad Rüştten geliyor. Rüşt ise işte, hilafu dalali ve Yani dalaletin zıttı. Tamam? Yani diğer bir tabirle nedir? Hidayet. Tamam? Çünkü İbnü Faris diyor ki: "Erra ve dal." Yani rüşt kelimesi ra dal harflerinden oluşuyor. Erra u ve dal. Aslun vahidun bir asla delalet eder. Ne? Nedir o asıl? Yedullu ala istikametut tarik. Doğru yolda olmaya yol e, üzeri müstakim isti, olmaya, istikamet üzere olmaya ne? Delalet evet. eder. Tamam mı? O zaman nasıl ki hidayet iki, iki kısımsa evet. rüşt de nedir? İki kısımdır. Biz bunu geçmiş derslerde anlattık. Hidayet iki kısım. Evet. Tamam mı? hidayet tevfik ve Hidayetül irşad. Evet. Hidayet ül irşad hidayet tevfik ve Hidayetül ül diye ikiye ayrılıyordu hidayet. Evet. Değil mi? Biz bunların naslarla ispatladık. Evet. Aynı şekilde rüşd de nedir? İki kısımdır. İki kısımdır. Yani Allah Azze ve Celle sana yolu gösterir, buna irşad denir. Bak, hak budur, batıl budur. Bu Allah seni irşad etti doğruya, tamam? Yani yolu gösterdi. Ama tutup seni o yola sokarsa, o da irşadın ikinci kısmıdır işte. Tamam? Şimdi biz bunu Allahu Alem Akiretül Vasiye'de mi anlatmıştık? Akiretül Vasiye'de anlatmıştık değil mi? Hidayeti. Şimdi burada da aslında uygun yani münasip anlatalım o zaman. Hidayet iki kısım. Hidayet-ül Tevfik evet. ve hidayet Irşad olmak üzere iki kısım. Tamam. Birincisi Hidayet-ül Tevfik, ikincisi hidayet Irşad. Evet. Şimdi Allah'tan başka hidayet eden var mı? Diye bir soru gelse gündeme. Ne deriz? Tavsil. Tavsil var. Hidayetten kastın eğer hidayetü tevfikse Allah'tan başka hidayet eden yoktur. Eğer hidayetten maksat hidayetü irşad <gülüyor> ve dilale ise evet. delalet irşad, delalet hidayeti yani yol gösterme evet. hidayeti ise Allah'tan başka hidayet eden çoktur. <gülüyor> Yok çoktur. Çok bir sürü kişi bulur. En başında gelen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sahabeleri. Şimdi Allah Kur'an'da an, Kur bir ayette diyor ki sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Başka bir ayette sen doğru yola hidayet edersin. Evet. Tamam? Mı? İki ayet var o zaman. Birincisi sen sevdiklerine hidayet edemezsin. İkincisi sen doğru yola hidayet edersin. Hidayet. Ve hidayet de Arap dili edebiyatında iki kısım dedik. Birincisi ya tutup adama yolu göstermek, mesela örnek. Tabii. Hidayetten. Aynen. Yok, yok hidayetir aynı. Burada hidayet anlatıyor şimdi. Şimdi hidayet iki kısım. Dedi ki birincisi yol göstermek, ikincisi yola sokmak. Yol göstermeyi herkes yapar. Yani herkesten maksat ne? Basiretli bir basiretli olan bir Müslüman yapar. Yolu gösterirsin dersin ki bak hak budur. Allah ayette böyle diyor. Resulü sünnetinde böyle diyor. Tamam mı? Evli sünnet talimlerimiz böyle böyle böyle diyor. Tamam mı? Bu nedir? Yolu göstermek. Ama o yola koymak işte o Allah'ın elinde. Yani şimdi nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet etti mi etmedi mi? Tafsil var. Değil mi? Evet. Eğer hidayetten kastın yolu göstermekse evet amcasını hidayet etti. He? Evet. Çünkü sen doğru yola hidayet edersin diye Allah. Kur'an'da nebi, nebi sallallahu aleyhi ve sellem için. Amcasını hidayet etti ne manada? Yani yolu gösterdi amca la ilahe illallah diye. Bak doğru yol bu. Senin yolun batıl. Bu manada hidayet etti. Ama... Yola sokma noktasında evet aldı onu Müslüman yaptı, kalbini değiştirdi, onu imana soktu. İşte bu hidayet-i tevfik kısmı işte burada, şey, burada Allah Nebi'l-Sasallam'ı sen hidayet edemezsin diyor. Ve amcasına da hidayet edemedi zaten. Hemen sosyal yaşantımızdan örnek verelim. Bir adam geldi dedi ki, biz şimdi neredeyiz? İstanbul'dayız. Mekanımız neresi? Un kapanı. Tamam. Geldi bir tane adam bizim mahallede dedi ki, ee, işte Eminönü nerede? Sen dedin ki al bu yokuşu in, tamam. caddeye çık, ilk sağdan gir, 500 metre yürü, Eminönü'dür. Sen buna ne yaptın? Hidayet ettin. Yani yolu gösterdin. Ama adam dese ki ya kardeş Eminönü nerede? Sen desin ki gel abi. Tuttun adamı, götürdün Eminönü'ne bıraktın, al işte Eminönü burası. Ne yaptın burada? Tevfik yaptın. hidayet tevfik. Ama şimdi bizimkisi dinle alakalı. İşte din de, hidayet tevfik Allah'ın elinde. Yani Allah, kalpler Allah'ın elindedir. Dilediği yöne? Çevir. Rahmanın parmakları arasında. Dilediği gibi çevirir. İster onu tutar, dine sokar, imana. işte bu hidayetü tevfik. Bu sadece Allah'a. Ama hidayetü, dela, hidayetü delal ve irşat hem Allah yapar onu hem müminler yapar. Yani Allah Kur'an'da ne yapmıştır? Vahyi indirmiştir. Hiday, hidayeti indirmiştir. Resul de o hidayete çağırmıştır. Ve hidayeti göstermiştir, beyan etmiştir, açıklamıştır. Bu manada. İşte irşat da aynı bu şekilde. Şimdi Muhammed İbn Abdülvehhab burada... İ'lem erşadek Allah dediğinde bil ki Allah sana irşad etsin. Hangi irşadı kastediyor? Tevfiki kastediyor. Tamam mı? Aksi halde yani bu niye söylesin ki? Tevfiki kastediyor. Yani inşallah Allah sana irşad eder, yoluna sokar. Seni imana sokar. Yani seni hak tevhid üzerine daim kılar manasında. Tamam mı? Burayı anladık. Ennel hanifiyyete mi? Şimdi hanif ne? Bunu da anlayalım. Hep hanifliğini, hanifliğini, hanifliğini. Kelimenin asıl manasını anlarsak çok güzel anlarız hanif manasını. Allah Kur'an'da dinin de hanif olduğunu söylüyor. Değil mi? Evet. Nas, sünnette de var bu. Değil mi? Âlimlerimizin keramında da var. Hanif dini diyoruz. Şimdi hanif kelimesi, el hanifiye kelimesi. Âlimler der, der ki, min minel-hanef. Hanef kelimesinden almıştır. hanifiye, hanef kelimesi. Yani kökü, haneftir. Buna biraz Türkçe'de örnek verelim. Şimdi Arapça bilmeyen kardeşler böyle biraz zorlanabilir. Şöyle yapalım. Mesela diyelim ki, gitmişler, Diyorsun. Gitmişlerin aslı nedir? Gitmek. Gitmek. İşte mişler kısmı. işte mişli geçmiş zaman oldu ya bu. Mişler kısmı ziyadesi. Ziyade koydun. İşte böyle Arapçada da böyle var. Aslı var. Bir de eklenmişleri var. Gitti. Gittiler. Gidiyorlar. Gitmişler. Gideceklermiş. Gitmeyeceklermiş. Bak hep gitmenin üzerine ziyade. Arapçada da böyle. Hanefiye. Hanef'ten almıştır. Aslı Hanef. Tamam mı? Bu şekilde anlayalım. Hanefiye kelimesinin aslı ne? Hanef. O Hanef ney periği? El Hanefu huvel meylu derler alimler. Hanef Meil etmek demek. O zaman İbrahim Aleyhisselamın dini Meil etme dinidir. Evet. Ama neyden Meil etme? El meylu Mine Şirki. El meylu ne? Mine Şirki ile Tevhid. Yani Şirkten Tevhide Meil etmek. Ne manada Şirkten Tevhide? Hani Şirk'e girip Tevhide Meil etmek mi? değil. değil. İbrahim Aleyhisselamın babaları, İbrahim Aleyhisselamın babası Kavmi, değil mi? Ne üzerineydi? Şirk üzerineydi. İbrahim Aleyhisselam, o şirk toplumunda ne yaptı? Doğdu, yetişti. Peki, onlar bir yol üzerineydi, değil mi? O yol, o yolu düz bir yol say. İbrahim Aleyhisselam o düz yolda da o, o düz yolu takip etti mi? Ne yaptı? O düz yola girmedi, y yolunu değiştirdi. Yani ne yaptı? Evet. Tevhid üzerine devam etti. İşte o yüzden Hanif dini deriz biz bunu, Meyleden din, yani şirkten tevhide meyleden. Tamam? Yani meyleden bizim şey anladığımız manada meyleden değil. Ha. Hani böyle işte kalbi şirkeye atkındı sonra tevhide meyletti. O manada değil. Yani o yola girmeyip tamam başka yol izleyen yani tevhid yolunu izleyen manasında. O zaman tekrarlıyoruz ki Hanifiye yani Hanef. Hanif. Hanef'ten alınmıştır. Hanef'te meyletmek demek. Hanef kelimesi aslında meyletmek. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın dini meyleden din. İslam dini meyleden din. Yani şirkten uzak olan. Şirkten bertaraf olan din. Ayrı olan din. O yüzden baktığımız da zaten İbrahim Aleyhisselam'ın lafızlarını hep İnnenni bera'un um mimma te'abudun. İllel lezî fatarani fe innehu yehdi'ni derheb. Bunu, bunu söyler İbrahim Aleyhisselam ve buna benzer lafızlar kullanır. Ben sizin, ben sizden beriyim. Evet. İnnenni bera'un um minkum. Ben sizden beriyim. İllel lezî fatarani. Be, beni yaratan hariç. Ve innehu yehdi'nin. Odur bana hidayet edecek. O bana hidayet eder. Görün İbrahim Aleyhisselam nasıl diyor Beriyim diyor ben sizden. Evet. O zaman Muhammed Ab, İbni Abdülvahab diyor ya İ'lem erşedek Allah Bil ki Allah sana irşad etsin Burada irşattan maksat tevfik irşadı Litaatihi itaatini. Ennel hanifiyete İbr, millete İbrahim İbrahim'in hanif milleti dini nedir En te'abudallahu vahdehu lehu, lehuddin Sadece ne yapman Allah'a ibadet etme Tamam mı Evet Şimdi ibadet de tabi ikiye ayrılır. Ne ibadet? Şer'i ibadet ve kevni ibadet olmak üzere ikiye ayrılır. Tamam mı? Burada bize Muhammed İbn-i Abdülvehhab şer'i ibadeti mi kastediyor kevni ibadeti mi? Tabii ki şer'i ibadeti kastediyor. Çünkü kevni ibadetten kimse yani kevni ibadet altında olan hiç kimse övülmez. Müşrikler de ibadet ediyor Allah'a kevni olarak. Evet. Yani ne? Allah Kur'an'da bunun delili ne önce ibadetin şer'i olarak ayrıldığı. Bir kere namaz, zekat, oruç vesaire Allah bunları ibadet diyor mu? Diyor. Tamam. Bunlar o zaman ne? Şer'i ibadet. Evet. Bunda bir sorun yok. Kimse buna zaten bir şey demez. Ama bir de kevni ibadet var. İn kullu men fi semavati vel ard illa ate'ir rahman abda. Yani bütün yerde ve gökte herkes Allah'a abd olarak gelmiştir. Yani ibadet üzere kul olarak gelmiştir. Yani boyun eğme. Çünkü ibadetin asıl manasında boyun eğmek. Ha o zaman kevni olarak herkes Allah'a ibadet ediyor. Kafirler bile, müşrikler bile tamam mı? Herkes Allah'a ibadet ediyor. Yani ne boyun eğiyor? Çünkü ibadetin asıl manası ne kelime manası? Boyun eğmek. Bu manada işte kevni ibadet herkes herkes hakkında mevcut. Şu an şeytan bile Allah'a ne yapıyor? İbadet ediyor ama kevni ibadet. Yani kulluk. Yani boyun eğmek zorunda o manada. Tamam mı? Boyun eğmek zorunda. Yani ne manada boyun eğeyim? Hadi isteyen ölmesin değil mi? Hadi isteyen ölmesin. Hadi ölme. Sen boyun eğmek zorundasın. Yani ölüme razısın. Bo boyun eğeceksin ona. Ölümün önünde secde edeceksin tabiri caizse. Evet. Tamam? Yani mecbursun ölmeye. O manada hepimiz kuluz. Allah çünkü Kur'an'da buyuruyor ki: Un "İn kullu men fi's ve'l ard illa ate'r ve gökyüzünde herkes Rahmana abd olarak, kul olarak gelmiştir. Abd ibadet yani, tamam mı? Hı. Muhammed bin tabii ki buradan istediği şer'i ibadet kastı, tamam mı? Yani Ondan bahsetmiyor zaten, tamam? Bu neden açıkladık? İbadet kelimesi geçtiği için, tamam mı? <susur> Entaabdullahu wa'adehu. Sadece Allah'a ibadetmen, mukrisenlehud lehuddin. Dini ona hask Ve bizalike emir Allahu cemi Allah bütün insanlara bunu emretmiştir, tamam? Ve halakuhum ve Bunun için yaratmıştır. Delil ne? Ve ma halak cinne vel wal inse liya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi. Öncelikle hemen şunu söyleyelim. Bu ayet ne dedi? Levulâke levulâk ve mâ halaktul eflak. Sen olmasaydın ben, alemleri yaratmazdım. Bu batıl bir hadis. Bunu delil getiriyorlar. Tamam mı? Bir kere öncelikle ne? Bu ayete bir kere ters. Bir kere sened olarak zaten zayıf. Manu olarak da aldığın zaman dinin ruhuna ters. Dinin ruhuna ters. Vahyin kendisine ters, ters, insanların kendisi için gönderilmiş olan o şeye ters, bütün resullerin kendisi için gönderilmesi ve ilk olarak emretmelerini Allah'ın emrettiği o tevhidin ruhuna ters. On Allah diyecek ki ben ibadet için yarattım. Onlar diyecek ki yok, ne bir saselim için yaratılmış. Görüyor musun batılılığı? Şimdi bunların söylediğine göre leulake leulake Yani bütün bu alem ne için yaratılmış? bu tasavvufçuların söylediğine göre bu bu bahtiladisi ne bir saslem için peki Allah ne için yaratılmış diyor ibadet, i̇badet için. için tamam bu, buradan bir kere açık bunu kısaca bir değinmek istedim yere gelmişken tamam şimdi mana mana yabudun hadi ancak bana ibadet etsinler diye Muhammed'in abdullah diyor ki tevhidlesinler diye birleşinler diye delil ney e, delil hayatın kendisinde sadece ne yapsınlar ibadet etsinler diye sadece evet. ibadet etsinler diye yazmıştır. O zaman madem ki Allah tekliyor burada, o zaman burada birleme var zaten. Biz tevhidin manasını artık neydi tevhid lugatten, lugatta birlemek. birlemek e burada da Allah e, e, e, e, yaratmasının tek bir sebebini kılıyor, birliyor. Nedir o? İbadet. O zaman mana ya abdu'nü vahid'un demek. Orada ibadet etsinler maksat, birlesinler yani. O zaman bak burada da uluhiye tevhidine ne var? delil var. Hani bize soruyorlar tevhidi üç ayırıyorsun, üç ayırıyorsun. Ya diyoruz ki Allah aşkına. Gerçi hep söylüyoruz artık. Dilimizde tüy bitti ama yani yeri geldikçe biz bunu söylemek zorundayız. Abi. Tamam mı? Evet. Şimdi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَابُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Çok yani bak ne kadar açık ve net. Burada sordum. Allah tevhid etmemizi istiyor. Evet. Yani diyor ki ben uluhiyet tevhidi için yarattım sizi. Bak. Evet. Tamam mı? Ya bu kadar açık yani biz daha hani Allah bunu söyledikten sonra biz daha bunun neyini söylemeyelim. Tamam? Çocuklar ve ayet biz, biz ha. Yo, bir ha. Şey. Yok biz bir de şunlara söylüyoruz bak. Yani bu ayetin zaten ee, geçiyor. Ya yani mesela kalaktu yarattım neyle evet. alakalı? Rububiyet. Yani ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bak şimdi. Evet. Yaratma ne? Rububiyet Allah'ın fiili. Rububiyet tevhididir. Evet. Başka isim sıfat tevhididir. Çünkü evet. yaratma ne? Yaratma, öldürme, bilme, duyma. Bunların hepsi ne? İsim sıfatı evet. bak. Al isim sıfatı. İbadet etsinlerdi yaratım sadece evet. ne? Uluhiyet. Al burada üç kısmı var. Sadece burada bile. O yüzden var ya alimler diyor ki Firavun'un boğulma ayetinde bile tevhidin üç kısmını bulursun yani. O kadar açık. O yüzden İbn-i Teymiyye diyor ki Kur'an, sünnet baştan sona hep şeydir ya. Rubiyet, uluhiyet isim sıfattır yani. Yani bak na namaz Kılma şekli bile, şeklinde bile tevhidin üç kısmı var. Ne diyor namaz kılma şeklinde anlatıyoruz mesela. Rükû'ya gidersin, ellerini dizlerine koyarsın, Üç kere Sübhane rabbiyal azim dersin. Al azim, Rab, sübhan. Evet. Al hepsi rububiyet, uluiyet isim sıfat. Secdede Sübhane rabbil alâ. Al tevhidin üç kısmını. Uluhiyet sıfat. Hepsi hepsi. Evet. Rukiye diyorsun, ediyorsun, Allah'a ibadet, sadece Allah'a rükû edeceksin. Al sana tevhidi. tevhid. Semi Allahu limen hamide dedin, kalktın. Allah duyandır. Al isim sıfat tevhidi, duyma. Evet. Tamam? Sonra tekrar Allahu Ekber dedin, gittin, Allah en büyüktür, al bütün fiillerini de Allah büyük tutun al sana rubiyet tevhidi. Tamam mı? Evet. <gülüyor> Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü esselamu aleyke eyyühen Sonra ki eşhedü en la illallah, al sana ne? Evet. Namazın içi bile, firavun bile, e, ne bileyim, e, ölçüyü tartın ayetleri bile, hepsine bak, rubiyet, uluyet isim sıfat. Ya biz bunlara söylüyoruz. O zaman Allah hakkında, bak bazen nakd olarak cevap verilir, bu çok önemli, tersten bakalar, bakılarak olaya cevap verilebilir. Bunlara diyoruz ki tevhidi üç kısmı ayırmayalım. Tamam. İsim olarak ayırmayalım. Ama siz bize öyle bir mevzu söyleyin ki Allah hakkında, Allah'ı birlemeyle alakalı, bu üç kısmın dışına çıksın. Ki bulamıyorsunuz ki zaten tarihte de hiç bulamadınız bir mevzu. Bu üç tevhidin dışına çıksın. O zaman niçin inat ediyorsunuz, istikbar ediyorsunuz? Ya hadi sana kıyak yapayım, ismine Rububiyet demeyeyim, is uluhiyet demeyeyim, isim sıfat demeyeyim. Hani size göre bunu Muhammed İbni Abdülrahab'ın bidatı ya bu İbni Teymiye'nin bidatı ya bu. Ki, halbuki ondan önce de söyleyenler var. O da bu tevhidde ispatlayacağız. İmam Taberi dahi bunların da kabul ettiği alim tevhidi 3'e bölmüştür. Anlatabiliyor İmam Taberi'den yani İbn Teymiye'den önce çok alimler e, İmam Tahavye bile tevhidi 3'e bölmüştür. İmam Tahavye bile tevhidi 3'e bölmüştür. Akiretü Tahavye'de mevcud. Nequlu fî tevhidillah mu'takidîne bitevfîkillah. Oradan itibaren bak lafızlarına şeyin, e, İmam Tahavi'nin tevhidi bölmüştür. Yani bunlar hani ta baktığınız zaman bunlar selefin ilk dönemlerinden beri var. Bu İbni Teymiye'nin, Muhammed bin Abdülrahmanın bidatı değil. Anlatabiliyor muyum? Değil yani. Diyelim ki lafız olarak onların bidatı. Hadi size bir kıyak yapalım ki Rubiyet, Uluhiyet isim olarak bile İmam Tahavi'ri kullanmıştır. Düşün yani. Hadi diyelim ki bu lafızlar da İbni Teymiye'nin bidatı sizin tabirinizde. Siz bize söyleyin bir şey. Bu, bu tevhidin dışına çıksın. Allah kendisini, birlemesini istediği bir şey getirin Kur'an'dan ve sünnetten. Yani Allah orada desin ki bak ben buyum buyum, beni buradan da billeyin. Ve bu söylediğimiz tevhidin üst kısmının dışına çıksın. Hiçbir şey yok ki. Ne söylersen söyle Allah'ı birlemekle alakalı. Allah'ın kendisinden istediği, kendisi için istediği bütün nasları getir. Ya Allah ile alakalı ya uluhiyeti ya isim sıfat. O zaman niye kibirleniyorsun? Çıkma bunun dışına. Tamam sana, yani senin tabirine sana kıyak yapayım ben. O ismi kullanmayalım abi. Rubiyet, uluhiyet ama mana olarak bak bakalım. Mana olarak bu mefhumların dışına çıkıyor mu? Hadi madem o kadar isime takıldın. Tamam, mana olarak çıkıyor mu? Yok. En azından biz Kur'an ve sünnet lafızlarını kullanıyoruz. Rubiyet alsana Rab, uluhiyet alsana ilah, ubudiyet alsana ibadet. Bak, Kur'an Sünnet sizin gibi cevher araz da demiyoruz. Hani bunlara göre bu İbni Teymiye'nin bidati ya, cevher araz kimin bidati? Ya bunlar bu kadar cahil adamlar ki bak, bak bu eşariler, maturiler, cehmiyeler, mutezileler. Kitapları bütün kelami ıslahlarla, Kur'an sünnetin kullanılmadığı ıslahlarla dolu. Harf, cümle cümle, her cümlesinde bidat kelimeler var adamların. Hemen hemen. Cevherdir, arazdır, tamam mı? Kadimdir, ondan sonra e, vacibül vücuttur, bilmem şeydir, böyle Hep şey. Ve bunlar işte Allah cevher midir, araz mıdır? Bunları konuşuyorlar adamlar. Bunlar bidat, midat değil. Biz bizzat Kur'an'ın lafızlarını, sünnetin lafızlarını kullanıyoruz, bidat oluyor. Niçin bidat? Bidat nedir? Dinde sonradan çıkan bir şey değil mi? Uluhiyet tevhidi dediğimizde bunun neresi dinden sonra çıkmış? Al ilah kelimesi. La ilahe illallah. Al ilah kelimesinin aslını söylüyorum sana. Dinde sonradan çıkmış değil ki. Rubiyet diyorsun değil mi? Al Rab kelimesi. Elhamdülillah Rabbil alemin. Al sana hamd alemlerin Rabbi o. Ne lafız olarak biz bidat çıkardık ne mana olarak bidat çıkardık. Tamam. Evet. Vema kalak dulcun nival insa illalliyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? İbadet, etsin. ee, ibadet etsinler diye yarattım. Evet. Şimdi e, son e, şurayı da anlatalım. Sonra e, yeni bir kısım gelecek. O yüzden e, o yeni kısma gelinceye kadar işleyelim biraz daha sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ee, bugün günlerden ne? Cuma. Cuma. Tamam. Evet. Sonra Muhammed bin Abdullah Vehhab kaldığı yerden devam ediyor. "Ve a'zamu ma amara Allahu bihi et-tevhid." Allah'ın emrettiği en azim, en büyük şey nedir diyor? et Tamam? O zaman soru geldi. Birisi sordu bir ammî bir talebe geldi sonra hocam kardeş Allah'ın en azim emrettiği şeyine tevhid. Tamam? Bu Muhammed bin Abdülvahhab söylüyor. Naslarda da böyle gelecek. Ve hu ifradullah bil Tevhid de nedir? Allah'ı ibadette birlemek. Şimdi tevhid sadece Allah ibadetten birlemek dedik biz yok. Rubiyette isim sıfatları da burada neden ibadette birlemeye haskıldı? Çünkü bu kitap uluiyye tevhid üzerine ya yazılmış. Tamam? Bu ilk vacip neydi kula? Uluiyye tevhidi. Evet. Ha bu da yeni başlayanlar için yazdığı için Muhammed bin Abdülvahhab o yüzden burada tevhid açarken ibadette birlemek diyor sadece. Yoksa isim sıfat falan tamam mı? O onda bir sorunu yok. Kitabı tevhide baktığımızda zaten Muhammed bin Abdülvahhab'ın isim sıfatta da selef olduğu zaten belli. Burada bir şey yok zaten. Buna tamam kimse de karşı çıkmıyor zaten. İfradullah tevhidtir diyor. Bu da Allah'ı ibadette birlemek, tamam Ve a'zamu anhu ve nehyeti en büyük şey, en önemli, en azim şey de eş şirktir. Ve huve peki şirk neyi? Da'vetu gayrihi me'ahu. Kendisiyle beraber birisini duaya çağırmak. Şimdi Sübhanallah. Burada alimler küçük bir işgal görüyor. Aslında işgal de demeyelim buna. Ee, nasıl bir lafız kullanayım onda şimdi e, aklıma gelmiyor. Yani nasıl bir uygun lafız kullanayım. Şimdi anlatırım, açarım. Şimdi azamuma emir Allahu bii etvehid. Allahın, şimdi lafızları iyi bakalım. Eran abi bak, buraya bakacak olursak güzel anlayacağız kastı. Ve azamuma emir Allahu bii etvehid. Allahın emrettiği en azim şey ne diyor? Tevhid. Bak şimdi. Şimdi tevhidi, tevhid diyor yetinmiyor sadece. Tevhidi, tevhidten kastını söylüyor. Ne diyor sonra? Diyor ki huve yani o tevhidten kasıt ifradullahi bil ibade. Allah'ı ibadette birlemek. Sonra ikinci kısma geçiyor. Şirk kısmı. Diyor ki. وَاَعْزَمُ مَا نَهَا اَنْهُ اَشْشِرْكِ Nehyettiği en azim şey ne? Eşşirk. Peki şimdi de şirki tarif edecek. Dikkat et. Bu sefer şirki açacak. İşte bu açılımda biraz işgal var. Aslında işgal yok. Ona işgal demeyelim. Eksiklik var diyelim. Veya böyle eksiklik de hoş değil aslında. Ee, belki eksiklik desek hata olmaz ama daha böyle alimlerimiz hoş bir laf kullanalım. Diyelim ki farklı bir şey söyleseydi daha iyi olurdu. Öyle diyelim. Ne diyor şimdi? Diyor ki ve en azı muamele enhu esşirk, nehiyetti en azim şeyde şirk de diyor, o şirk de şudur diyor, davetuغيرهی معه. Onunla beraber başkasını da başkasına da dua etmek, yardıma çalmak. Bu doğru mu? Doğru. Şirkin ama bu şirkin tam tarifi değil. O yüzden alimler diyor ki eğer davetuغيرهی معه لفسي yerine ibadetuغيرهی معه deseydi daha iyi di. Yani şirk Allah'ın nehyettiği en azim şeydir, o da Allah'la beraber başlığına dua etmektir. Yerine şöyle deseydi, şirk Allah'ın nehyettiği en azim şeydir, o da Allah'la beraber başkasına ibadet etmektir deseydi daha iyi olurdu. Çünkü çok umum bu. İçine dua etmek giriyor, her şeye giriyor. Şimdi birisi şöyle bir itiraz getirebilir. Ya zaten duanın içinde dua, ibadet, dua mesele var da tamam biz deriz doğru, burası doğru ama yine bu tevehhüm olabilir lafsen. O yüzden dersin, keşke Muhammed bin Abdülvahab burada Tabii bunu alimler söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı alimler söylüyor. Diyor ki, yani bazı şurrahlar, bu kitabı şerh eden bir sürü alim geçmiş e, yıllardır. Bunların bazıları diyor ki, Yani Allah'la beraber başkasına iba dua etmek yerine, Allah'la beraber başkasına ibadet etmek lafzını kullansaydı daha umum, daha genel, daha hoş olurdu. Tamam. Sorun değil bu lafızda yani. Sonuçta bu hata değil. Anladın mı? Ney? Sadece... Kapsam olarak. Kapsam olarak biraz daha daraltmış evet. olayı. Tamam mı? O kadar. Hı. Burayı da bu iş de anlatalım. Çünkü neden? Dikkat edecek olursak biz ilk dersten beri ne yapıyoruz? Kelime kelime evet. cümle cümle. Hem Muhammed İbn-i abdül Rehab'ın evet. ki bu kastları alimler çözmüşler. Diğer kitaplarından diğer şeylerinden anlatabiliyor muyum? E, cümlelerin siyasi baktığından vesaire. Kelimelerin delalet ettiği, müfredatların delalet ettiği lafızlardan vesaire. Hem tane tane açıklıyoruz hem de Muhammed bin Abdül Vahhab'ın olarak getirdiği Kur'an'dan, sünnetten, alimlerin sözlerinden onları da tane tane açıklamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince. okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla. Tamam, buraya dikkat edelim. O yüzden bunlara dikkat çekiyoruz. Yani ne gereği vardı şimdi bunu anlattığımızda. Şimdi öncelikle e, ha, devam edelim. Bitirelim cümleyi sonra başalım. Tamam o zaman neymiş? Allah'ın en azim e, nehyettiği şey de şirkti. O da Allah'la beraber başlığında dua etmektir dedi. Tamam Muhammed İbn Abdül taala. <Sessizlik> Bunun delili de ne dedi? و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah'a ibadetin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi cümlenin en başına alalım, açıklayalım. Ne dedi? Wa azamu ma amara Allahu bihi et Allah'ın emrettiği en azim şey nedir? Et tevhid. Ve hu ifradullah bil ibade. Bu da Allah'ı ibadete verlemek. Ve azamu ma neha Ve nehyetti en azim şey eş Hadiste ne diyor? Ne diyorlar Nebi sallallahu aleyhi Ey günah Ey Allah'ın Resulü, Nebi Sallallahu Aleyhi ve söylüyor. En büyük zemb, günah. En azim, en büyük azam bak azim kelimesi. En, en büyük, en azim günah hangisidir? Nebi Sallallahu Aleyhi ve ne diyor? En tec'ale lillahi nidden ve huve O seni yarattığı halde Allah'a ne yapman? Ortak koşma. Bak şirkten bahsetti. Gördün Allah'a niddet edinmen. O zaman bak Nasıl Muhammed İbn Abdüluhab kelimelerini aslında hep Kur'an sünnetten seçmiş. Evet. Sübhanallah. Yani bak o yüzden böyle selef alimlerine bak. Yani bidat ehlinden o kadar ayrılar ki şu manada. Yani özellikleri o kadar net ki görüyorsun onlar kullandıkları hepsi, kullandıkları ıslahların hepsi böyle dini terim olmaktan uzak. Hep böyle şey kelimeler böyle kapalı, muhdes, sonradan ortaya çıkmış, felsefi, tamam mı? Böyle kapalı, muhtemel evet. kelimeler. Tamam? Evet, evet. bunun delili olarak ne getirdi? Bu arada kaç dakika oldu? bayağı olmuş mu? Hemen bir 10 dakika daha veya 5 dakika daha hızlı tutalım. Bitirelim inşallah. Tamam? Evet. O zaman şirk iki kısma ayrılır. Büyük şirk, küçük şirk. Nas tabını ayırırız zaten. Kü e, küfür de ayrı, Büyük küfür, küçük küfür, tamam? Eee Şimdi küçük küfürün küçük küfür olduğu ne zaman anlaşılır? Büyük küfürün büyük küfür olduğu, şirkin büyük şirk olduğu, küçük şirkin ne zaman küçük şirk olduğu Bunların davetleri var, Kaideleri var. Bunlar çok böyle ilmi dakik, uzun Aslında Bunları ama hiçbirini burada işlemiyoruz şimdi, tamam mı? Bunların hepsini kitabı tevhit değiştireceğiz, inşallah. Azam manha anhu Sonra delil getirdi va abdullah allah ibadun wa Tamam? Şimdi dikkat edelim abi. Biz ne dedik? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe ne? İlah yoktur. Yani ibadet edilen yoktur. İllallah. Ancak Allah vardır. Yani Allah hariç. Peki Allah'tan başka ibadet edilen yok mu? Var çok. İnsanlar etmiyorlar mı? O zaman açılımı ne? La ilahe illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Tamam mı? Şimdi bu La ilahe illallah tefsir eden bidat ehlinin hilafınadır bizim bu tefsir? Çünkü onlar ne diyorlar? La ilaha illallah, Nebi s.a.s insanlardan istiyordu. Ama kastı neydi? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tevhid bu onlara göre. Onlara göre mekân müşrikler tevhid ehliydi çünkü onlar Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyorlardı. O zaman la ilaha illallah tevhidse bunun içeriği Allah'tan başka yaratıcı yoktur olamaz ve Allah'tan başka e, var olan ilah yoktur ki bundan kastı onların yaratıcı. Yoktur bu olamaz tevhid. Bu olsaydı müşrikler tevhid ehli olurdu. Nebi Sasar'ın hemen amcası derdi la ilahe illallah. Çünkü amcası da inanıyordu. Çünkü onlara sorsan yeri göğü kim yarattı Allah diyecekler. Tamam mı? Şimdi durum böyle olunca bu la ilahe illallah'ın açılımı zaten hem kelime manaları olarak ortada da Naslar da bunu ayrıyetten te teyit ediyor. Ve bunu teyit eden Naslar'dan bir tanesi de bu. Subhanallah. Çok acayip. Burada da, da hem nefi var hem ispat var değil mi la ilahe illallah'ta? Nefi kısmı ney başı? La ilah, ilah yoktur. Nef ettin. La ilah desen, sussan kafir olursun. İlah yoktur desen kafir olursun. Neden? Çünkü Allah var ilah olarak. Peki la ilah illallah, Allah'tan başka ibadet edilen yoktur desen yine kafir olursun. Çünkü Allah'tan başka ibadet edilen çoktur. O zaman ne diyeceksin? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Tamam. Çünkü, Çünkü Allah Kur'an'da onların taptıklarına ilah diyor ama onların taptıklarına diyor. O zaman hem onların taptıklarına ilah diyor hem de batılıyor. O zaman ne oluyor topladığın zaman nasları? Allah'tan başka ilah var ama batıl ilah. O zaman biz Allah'tan başka ilah yoktur desek, sussak doğru ama ne manada şeyi kastedersek doğru. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. İşte bu ayete bakalım şimdi. Ayette de bakın. Hem ispat var hem de nefi var. Ve bu da la ilahe illallahla ile bire bir örtüşen ayet. Ve bütün Resuller de buna davet ettiği için anlıyoruz ki Resuller'in Resuller'in e, la ilahe illallah'tan kasıtları Allah'tan başka ibadet olunmaması Hakkıyla ibadet olunmamasını istemeleridir ümmetten Bak şimdi bu ayet çok net Ve abudullah Allah'a ibadet edin Ve la tuşriku bihi Yani ona hiçbir şeye ortak koşmayın Bak burada bir ispat Nedir ispat? Allah'a ibadet edin Nefi nerede? Hiçbir şeye ona ortak koşmayın Demek ki Allah'tan başına ibadet ettin mi ne oluyor? Şirk koşuyorsun O zaman burada hem nefi hem ispat var mı? Var Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. O zaman buradan ne anlıyoruz? La ilahe illallah'ın manası. Yani la ilahe illallah ne? Nefi ve ispat. Bu ayet ne? Nefi ve ispat. La illallah illallah bizden ne istiyor? Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. Delil bu ayet ve buna benzer yüzlerce ayet. Biz her resul gönderdik niçin? Biz her gönderdiğimiz resul niçin gönderdik? Allah'a ibadet edin diye. Tağuttan kaçının diye. Bunlardır. Evet. Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bütün hepsi onlar için gönderilmiş. Tamam o yüzden bu ayette birebir la ilahe illallah'la ile örtüşüyor. Tekrarlıyorum. Ve'budullah. Allah'a ibadet edin. Ve la tuşriku bihi şey'en. İnşallah haftaya, e, yani haftaya derken işte bir dahaki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ve'allahu alemu sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi sahbihi